Günaydın. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in başlattığı bir kampanyayla programımıza başlıyoruz. Görmez, Religions of Peace, Purpose ve Here Now örgütlerinin tüm dünya liderlerine seslendiği çağrıya katıldı ve change.org'da iklim değişikliğine karşı bir imza kampanyası başlattı. Görmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a seslendiği kampanyasına kulak verelim. İklim değişikliğine karşı acilen harekete geçin. 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji hedefi koyun. İklim değişikliği günümüzün en büyük ahlaki mücadelelerinden birisi. Bu tehlike dünyamızın ve insanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanlarsa fakir ve korunmasız olan insanlar. Çocuklarımızın ve sevdiklerimizin geleceği tehdit altında. Şu an yerel, ulusal ve tüm dünya olarak hepimizin uyanıp harekete geçme zamanı. İnanç ve diğer ahlaki değerlerle iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Siz liderleri iklim değişikliğine neden olan tehditlere karşı acilen harekete geçmeye ve 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji hedefi koymaya çağırıyoruz. Küresel sıcaklık artışını geri dönülmez nokta olan 2 derecenin altında tutabilmek, karbon salımını sıfıra indirmek, sürdürülebilir kaynaklara yatırım yaparak gelişen ve dengeli bir dünya için adım atmalıyız. Biz dünyamızı ve birbirimizi koruyup kollayarak mutluluk ve uyum içinde yaşamak için üzerimize düşeni yapacağımıza söz veriyoruz. Hep beraber daha iyi bir yaşam için korkusuzca harekete geçelim diyor görmez. Change.org taksim diyanet'in iklim çağrısı adresindeki kampanyasında Türkiye dışında aynı zamanda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada. Kara Kenya, Meksika, Mısır, Nijerya, Norveç ve Rusya'da bu kampanyaya katılan ülkeler arasında din adamları ileri gelen din adamları toplumu bu konuda önlem almaya çağırıyor. Ufuk Sarı Yıldız'ın kampanyasıyla devam edelim. Şimdi de Sarı Yıldız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor kampanyasında video diyor ki atık yağ toplama merkezleri kurulsun, atık yağlarımız toplatılsın. Lütfen destek olun, evimize sahip çıkalım. Sanayi bölgelerimizde atölye ve fabrikalardan çıkan atık yağlar, lavabolar, yağmur kanalları ve benzeri kanalizasyon yollarıyla denizlerimize dökülüyor. Denizlerimiz kirlendikçe denizdeki hayat ölüyor. İnsanlar atık yağlarını doğaya zarar vermeden imha edebilecek imkana şu anda sahip değiller. Bu konuyla acilen ilgilenilmesi gerekiyor. İstanbul Tuz'da Birmez Sanayi sitesinde haftalık atık yağ toplama aracı ya da sanayi bölgelerinde kurulacak atık yağ toplama merkezlerine ihtiyaç var. Sadece saniyelerinizi ayırarak doğaya destek olun. Unutmayın doğayla girdiğimiz bu savaşı kazanırsak biz kaybedeceğiz. Doğa insanoğlu olmadan da yaşar. Peki ya bizler diye soruyor Sarı Yıldız sizlerinin desteğini beklediği bu önemli çevre kampanyasında. Sıradaki kampanya ise Bodrum'dan Umut Bardak, Mula Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'ne hitaben bir kampanya başlatmış Umur. Mahallesinde su kesintisinin bitmesini istiyor. İnsanlar bu sıcak yaz aylarında işlerinden evlerine geldiklerinde duş bile alamıyor, çamaşırlarını yıkayamıyor, bulaşıklarını temizleyemiyor, bahçesini sulayamıyor. Bir insanın en temel ihtiyacı olan su yetkili kişiler tarafından günde 12 saat kadar kesiliyor. Yetkileri aradığınızda ise size resmen şaka gibi cevaplar verip dalga geçiyorlar. Bu bir açık mektuptur. Ya Büyükşehir 24 saat kesintisi su verir ya da bu iş medyaya basına yansır artık buna bir son verilsin. Suyumuzu geri istiyoruz diyor Bardak. Bu konuda rahatsız olan herkesin imzasını bekliyor kampanyasında. İzmir'den Engin Civan'ın başlattığı kampanyada sıra. Civan Forum Bornova Alışveriş Merkezi'ne mescit yapılmasını istiyor. Forum Bornova Alışveriş Merkezi'ne mescid istiyoruz. En yakın mescit ana yolun arka tarafındaki yaya olarak gitmek imkansız. Forum Bornova'da vakit geçirerek vakti giren namazları kılmak için istiyoruz biz bunu. Orada çalışan çoğu kardeşimizin de bu konudan muzdarip olduğunu biliyoruz. Hakkımız olan mescidi istiyoruz, desteğinizi bekliyoruz diyor. Keşke bu talepleri belirli bir din için değil de havaalanlarında olduğu gibi bütün dinler için ortak bir mabet için yapılıyor olsa o zaman herhalde daha da kucaklayıcı olur. Sıradaki kampanyanın sahibi ise Chris Green. Kampanyasında dünyaca ünlü yazar J.K. Rowling'e sesleniyor. Green'e kulak verelim bakalım neler diyor. Bu kampanyanın amacı aslında dünyanın birçok yerinde istenen yeni bir Harry Potter kitabı için diyor. Yani aslında amacımız kitapta geçen Harry Potter'ın oğlu olan Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatan yeni bir seri istiyoruz. Bu işe hayallerle başlayan J.K. Rowling... Bizi de hayallerine kattı ama bu hayaller son bulmamalı yürekten sevdiğimiz bu serinin devamının yazması için. Buradan J.K. Rowling'e bir çağrıdır bu kampanya diyor Kaliforniya'dan. Gülşah Nazlı Aşık'ın Tozanlı Deresi için başlattığı bir kampanya var sırada. Aşık kampanyasını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na hitaben başlatmış. Tozanlı'da HES istemiyoruz. Tozanlı Deresi yok olmadan dur diyelim. Yeşilırmak'ın Tozanlı çayı hiçbir bilimsel çalışma ve denetime tabi olmaksızın çet süreci işletilmeksizin yatağının iptal edilerek 40-50 kilometre boyunca tünellere alınması sonucunda vadi tabanındaki ekolojik sistem çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm Yeşilırmak havzası dikkate alındığında gerek hükümetlerin hatalı politikaları ve gerekse yanlış planlamalar sonucunda havza Tokat'tan itibaren tehlikeli ölçüde kirletilmiş ve lağım ve çamur deryasına dönüştürülmüştür. Halbuki HES'lerin yapılacağı her iki vadide Yeşilırmak hala tertemiz akmakta. Hatta Yeşilırmak'ın nehrinin son kalan bakir bahçesi idari işlemin tesis edileceği validilerdir. Bilimsel hiçbir veriye dayanmadan ırmak tünellerine alınıp yatak iptal edildiğinde mevcut yatakta kalan az miktardaki su akışkanlığını yitirecek ve vadiler lağım haline dönüşecek. Bu sonuç Almus-Yeşilırmak-Tozanlıçayı Vadisi'nde bulunan Kolköy, Baa taşı kasabası, Hubyar Sarıören, Çayönü, Çaykaya, Göltepe, Çaykıyı, Gebeli, Çamköy, Çiftlik, Çiet kasabası, Çilhani köyleriyle Reşadiye Yaşırmak vadisi boyunca Çat, İsmailiye, Tozanlı, Fındıcak, Uğurlu, Özüce, Dut gibi Yonpelit, Eyüp, Kuz Kuzgölcük, Özen, Esenköy, Dalpınar ve gurbetli köylerindeki insanın yaşamını Doğrudan etkileyecek, ırmak boyunca suya bağımlı olarak yaşayan ve yöreye özgü endemik türler yok edilecek. Balıkların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için vadi boyunca ilerleme ve yumurtlama ortam ve imkanı kalmayacak. Bilimsel olarak tespit etmiş ve tayin edilmiş birçok canlı suyu miktarı belirlenmeden suyun tünelleri alınmak suretiyle yatağından alınması canlı fauna ve flora üzerindeki etkisini hemen gösterecek ve bu bakir yeşil ırmak vadisi bir daha geri kazanılamayacak biçimde ortadan kalkacaktır. Bu doğa bizim en büyük zenginliğimizdir. Bizler doğaya ne kadar iyi davranırsak doğa da bize en verimli halini gösterecektir. Lütfen bu kampanyayı imzalayın, paylaşın ve duyurun. Yaşadığınız evinizi koruduğunuz gibi tabiatınızı da koruyunuz. Şimdiden teşekkürler diyor Aşık.